Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve salamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men ve ala. Amma ba'd. Inşallah bu ders silsilesinde şerh edeceğimiz kitap İmam Ali Muvadda'sı. Allah hamdolsun iki seneye yakın bir süre zarfı içerisinde İslam akadeli dersini yapmıştık, bitirmiştik. İki sene sürmüştü. Neden bizim projelerimiz ve programlarımız bu kadar uzun? Onun cevabını da verelim yeri gelmişken, aklımıza gelmişken. İlim e, parça parça alınır. İbrahim et temiminin dediği gibi kim ilmi bir anda alırsa aldığı gibi ondan da yok olur ilim. Ki tecrübe, ilim hepsi bunun böyle olduğunu ispat etmiştir, ortaya koymuştur. En basitinden İmam Malik bu kitabı yazarken tam 40 sene uğraşmış. 40 senede bitirmiş bu kitabı. Yüz binlerce hadisi irdeledikten, araştırdıktan, tek tek ricellerini gündeme getirdikten sonra tam olarak kırk senede bitirmiş bu kitabı. Ee, ve tabii ileride zaten nakilleri de okuyacağız Allah nasip ederse. Nakillerde de görüleceği üzere alimler de hep tavsiye etmişler ki kitabı sindire sindire, ilmi anlaya anlaya, fehm ne yapmak lazım? Talep etmek lazım. Bir e, kitabın mukaddesine dair başka bir nokta olarak da şunu belirtebiliriz. Her kitabın mukaddimesi olmazsa olmaz bir lazımdır. Kitapta kast edilen, kitapta kullanılan ıstılahlar ve tarifler her alimin kendi yüklediği manaya göre değişmiştir. E, Furu İbn-i Muflih, e, Rahimeullah Furu'ya yazdığı mukaddimesinde diyor ki ben eğer bu kitapta batala kelimesini kullandıysam anla ki amelin aslı yok olmuştur, kemal kemaliyeti yok olmamıştır diye de izahlarda bulunmuş. Başka bir alim batala kelimesinden amelin ke kemaliyetinin yok olmasını kastedebilir. Çünkü sonuçta bunlar alim ıssılahıdır. Ve her alim ıssılahı da her alimin kendi döneminde farklı manalarda, farklı tariflerle beraber kullanılmıştır. O yüzden olmazsa olmaz birinci şart. Şimdi birazdan yapacağım. Mukaddimeden de anlayacaksınız. Niye bunları uzun uzun söylüyorum? Çünkü mürsel hadisle alakalı bir mukaddime yapacağız. İmam malik muvattasına. Denilirse yani niye mürsel hadis? Çünkü İmam Malik Mürsel hadisler kullanmış bu kitabında çok fazla. Çok fazla kullandığı için mürsel nedir? Kaç çeşittir? Hüccet midir? Değil midir? Böyle bir gerekliliği olduğu için mürsel hadise dair uzun uzadı izahlarda bulunacağız. Mezheplerin bu noktadaki görüşlerini, mezheplerin bu konudaki farklı içtihatlarını da ne yapmaya çalışacağız inşallah ortaya koymaya gayret edeceğiz inşallah. Kitapla alakalı olarak ilk söylememiz gereken nokta, Az önce belirttiğim gibi mürsel hadis olacaktır. Bakın kardeşler mürsel hadis, hadisçilerin arasında ihtilaflar olmasıyla beraber. Yani usulül hadise dair yazılan kitaplarda farklı tanımlar olmasına rağmen özet ittifak edilen manasını söylüyorum. Mürsel, hadis nakleden ravinin kendinden önceki raviyi zikretmeden bir üstteki raviyi zikretmesidir. Mesela tabinin büyüklerinden bir tanesini Tabi'nin büyüklerinden bir tanesinin peygamber şöyle dedi diye yaptığı rivayettir Mürsel Hadis. Oysa ki tabi'nin peygamber görmemiştir. Görseydi adı sahabe olacaktı. Sahabe görmedi olmadığı için tabi'nin kalkıp şöyle bir lafız kullanması, ben pe peygamber şöyle dedi diye bir lafız kullanması neyi ortaya çıkartır? İhtimalleri ortaya çıkartır. Bir, tabi'nin bu hadisi sahabeden duymuştur. Ama sahabeyi zikretmeye gerekli görmemiştir. O an konuşma meclisi ortamın gerekliliği sebebiyle adam bunu zikretmemiş. Bu hadisi rivayet eden tabi'in. Tabi Tabii Mürsel de kendi arasında sınıflara ayrılıyor. Bazen etbaat tabi'in sahabeden naklediyor mesela. Diyor ki İbni Mesud dedi ki oysa ki o etbaat tabi'in tabi'in değil. Sahabe görmemiş ama etbaat tabi'in olmasına rağmen sahabeden nakil yapıyor. Mürsel. Böyle farklı kısımlara ayrılır. Ama burada bizim konuştuğumuz mürsel hangisi? Peygamber'e kaldırılan aleyhissalatü vesselam ve arada rivayet eden, ravi olan sahabenin zikredilmeyen mürsel hadistir. Peki bu hadis makbul müdür? Usülcülerin yanında. İbn-i Abdilber bu mali muvattasına dair yaptığı şerhte, mukaddimede şöyle söylüyor ki وَاسْلُ مَذْهَبُ مَالِكْ رَحِيمَهُ اللّٰهِ İmam Malik'in mezhebinin aslı Allah ona rahmet etsin. Velledi aleyhi cemaatun min ashabina min el Malikiyyin. Malikilerden ashabımızın, arkadaşlarımızın da bir cemaatin üzerinde olduğu meseleye göre ennahu murselü thiqah tecib bihi'l hucce ve yalzimu bihi'l amel. Eğer sika olan bir ravi bir mursel hadis rivayet ederse o bizim katımızda hüccettir ve onunla amel etmekte vaciptir diyor. İmam Mani mezhebine ve onun mezhebine bağlı olan fakihlerin Genel görüşü ki bu cumhurun görüşü. Birazdan inşallah bundan da nakledeceğim. i̇bn Hacer El-Askalani El-Nukta adlı kitabında hadis usulüne dair yazdığı kitapta. i̇bn Hacer Rahimullah diyor ki Nakalel hakim an malik ennehu l-mursal endahu uleyse bi hücce. Diyor ki hakim müstedrekin yazarı hakim İmam Malikten mursal hadisin hüccet olmadığına dair bir nakilde bulundu. İmam Malik'ten Mürsel hadisin hüccet olmadığına dair bir nakilde bulundu. Oysa ki diyor وَهُوَ نَقْلٌ مُسْتَغْرِبٌ meşhuru خِلَافُهُ Bu kabul edilir bir rivayet değildir, zayıftır. Çünkü meşhur olan görüşe göre, doğru olan görüşe göre İmam Malik'in yanında hüccettir diyor. Ve devamında diyor ki İbn Hacer al-Askalani hakimden bu sözü naklettikten sonra İbn Abdülberk İbn Hacer'den bu sözü naklettikten sonra Kultu derim ki La älen naklen han malik sappihen sarihen fi Zalik. Malikin mursel Hadisi yucet kabulet Medina dair. Inget sarih nakil. Bilmiorz. Va lakin houmi ytmedu alla bil mursel. Vhoo lem yakun yameli bil mursel illa ida adadhu ameli ahlin medine. Ne zaman murseli terketmiş. Medine ahlinin ameliyle mursel hadis birbiriyle çakıştığı zaman. Şimdi ben öccacem hakkınıza elerdim. Bu nakillere yapayim meseleci medicem Anlaşılır olması için. Ee, diyor ki İbn Abdilber burada. E, ileride de zaten açıklayacak. İmam Malik Mürsel hadisle amel etmiştir ve bu vaciptir. Şimdi Mürsel az önce ne dedik? Dedik ki sika olan bir tabinin. Mesela İmam Malik tabinlerden bir tanesidir. Yani tabi farklı ihtilaflar var. Sahabe gördü mü görmedi mi diye. Ee, İmam Malik normalde dedesi sahabeden Ebu Amrindir. İmam Malik'in dedesi sahabeden Ebu Amr'in'dir. Sahabe torundur İmam Malik Rahim'e Babası zaten mutlak olarak tabi'in oluyor. Babası dedesini görmüş çünkü. İmam Malik Rahim'e da Hicri 90'da ne yapmış? Dünyaya gelmiş Hicri 90 tarihinde. Tabi ihtilaflar var doğum tarihleriyle alakalı. Biz sahih ve racih olan rakamları söyleyip geçiyoruz. Hicri 90 tarihinde İmam Malik Rahim'e Allah dünya geldi. Çünkü ihtimaldir ki İmam Malik Rahim'e Sahabe görmüş olabilir. Sahabe görmüş olabilir. Çünkü çocuktur. Babası, dedesi zaten sahabe. Dedesinin yanına götürmüş olabilir. Öyle mi? Hepimizin dedeleri var. Hepimizin torunları olabilir. Dede torunu görebilir, ulaşabilir. Öyle torunlar vardır ki dedeye ulaşmamıştır. Hani bu noktada Ebu Amr'in ulaş bulaşmadığını ben bilmiyorum. Belki kitaplarda buna dair nakil olabilir. Dolayısıyla düşünelim ki İmam Malik bir tabi'in ve peygamber böyle dedi diyor. İrsal yapıyor. E, ne ihtimali çıkar? Demek ki dedesi olan sahabe Ebu Amrinden duymuş ki böyle söylüyor. Veya tabi'in olan babasından duymuş ki böyle söylüyor. Burada neden alimler bunu tartışmışlar bu kadar? Çok mu önemli bu meselede bu kadar kelam yapmışlar üzerinde? Bu şuradan çıkıyor. Selefin yanında Allah ve Resulünün sözünün dışında hiç kimsenin sözü hüccet değildi. Buna sahabe de dahil. Buna sahabe de dahil. Sahabe sözünün dahi hüsyet olabilmesi için ağır şartlar getirmiş usulcüler. Niye? İnsandır, beşerdir, hata eder. Sahabarsında hiç mi ihtilaf yok? İbn Abbas'la Ash'a arasındaki Resulullah Rabb'ini gördü mü, görmedi mi Miraç günü? Biri gördü diyor, biri görmedi diyor. Oysa ki akide inançla alakalı bir mesele, öyle mi? Yani şu şunu yapmak caizdir, caiz değildir. Ameli fıkıh bir şey değil. Ney bu akide? inanç. Gayba iman edeceğiz. Peygamber Rabbini gördü mü görmedi. Bak akidede sahabe ihtilaf etmişler. Dolayısıyla eğer birinin sözüne hüccet dersek o zaman öbürünün sözüne de dememiz gerekir. O zaman sözler birbirine çakışır ki onlar beşerdir hatta kapısı nedir onlar için <gülüyor> ardına kadar açıktır. Mesela Müslim'in gene rivayet ettiği şu hadis. Dört şey önünüzden geçtiği zaman namazı ne yapacaksınız? İade edeceksiniz. Siyah köpek, eşek ve hayızlı kadın. Ayşe'ye bu nakledildiği zaman bize eşeklerle bir mi tuttunuz diyor. Oysa ki bu hadis sahih bir hadis. Yani bütün muhadislere göre hadis sıhhat şartlarının hepsini bur burun bulunduruyor kendi bünyesinde. Oysa ki Ayşe bir insan, hani aslında kastı şey değil, hadis yalandır, ben bu hadisi yalanlıyorum değil. Yani burada kalkıp e, özellikle hicvediyormuşçasına, kadınları kötülüyormuşçasına, Eşeklerle bir gibi zikredip hani alay ettiyseler valkayı ki bilmiyoruz. Bu hadis hangi koşulda nasıl nakledilmiş Ayşe'ye öyle mi? O da bu amele reddi olarak demiş olabilir ki bizi eşeklerle bir mi tutuyorsunuz? Yani bizi hakaret ediyorsunuz. Tamam şeriat diyorsa hayızlı kadın namazda namaz kılan önünden geçmesi namazı bozar biz iade edeceğiz. Ki öyle zaten doğru olan mesele göre. Sahih hadis var zaten bu meselede. Netice itibariyle İnsan oldukları için sahabede ne yapabiliyorlar? Hata edebiliyorlar. Kaldı ki tabi'in. Onlar kimin talebesi? Sahabe'nin. Sahabe tabi'in etba'u tabi'in gibi insanların sözleri dinde hüccet değilse kaldı ki ondan sonra alimlerin sözlerini hüccet yapıp alimlerin sözlerini muhalefet eden insanların hücceti yalanladığını iddia eden bidatçıların mezhebinin batıldığını varın. Siz düşünün. Hüccet Allah ve Resulünün sözü olduğu için Hüccet midir? Zaten az önce sözünü naklettik İmam Mali'nin. Ne demişler? Sika'nın yaptığı mühsel hüccettir, delildir, kabul edilir. Neden Sika şartı getirmişler? Tabi'nin o kadar tabi'nin var ki. Kaç tanesini tanıyoruz? Bir elin, iki elin on parmağını geçmeyecek kadar. İbn-i Hasan ata Atatahat, Tavus bunlar hep kimi talebeleri? i̇bn Abbas, i̇bn Ömer, İbn-i Büyük sahabelerin büyük talebeleri, meşhur. E o dönemde binlerce adam yaşamış. Her önüne çıkan ben tabi'inim, ben naklediyorum dese olur mu? Olmaz. Sıkalığın şartı nedir? Yalan konuşmamak, adil olmak, açıktan fıskı işlememek, dinde anlayış sahibi olmak, fakih olmak, fıkıh, fıkıh sahibi olmak. Tabi hani sıkalığın şartlarına ittifak edilen ve ihtilaf edilenler var. Ben genel olarak söylüyorum. Herkes bildiği için. Sıkka olan, dini bilen, ilim sahibi bir ravi. Mürsel yaptığı zaman sahabeye peygambere yani dediği zaman peygamber böyle dedi bileceğiz ki o güvenilir adam yalan konuşmaz. Bir sahabeden duymuş ama o an unutmuş. Ve ondan hadisi nakleden o an sahabeyi zikrederken sahabe işitmemiş. O an aklı bir yere gitmiş kulağa başka bir şey duymuş. O yüzden böyle önemli bir mukaddime yapıyoruz ki birazdan zaten birinci hadislem itibaren başlıyor Mürsel'ler. İlk baptan itibaren başlıyor sahabenin sikalarından güvenilir olanlardan ne yapıyorlar? İrsal yapıyorlar. O yüzden bu kitapta çok mürsel hadis var. O yüzden mürselin ne olduğunu ve mürsel noktasındaki ihtilafı genel olarak ne yapacağız inşallah nakledeceğiz. Şimdi bir tane insanın söylediği haber nedir? Haber-i vahid. Öyle mi? Peki burada İbn Abdilber ne diyor? Diyor ki: "Ve icma ehli'l-ilm min ehli'l-fıkı." İlim ehliinden, fıkıh ehliinden hepsi icma ettiler ki "Vel efer fi cemil amsar." Bütün şehirlerden, bütün fakihler icma etti, ittifak ettiler ki fîme alim tu bildiğim kadarıyla diyor. Bak icma derken icmanın mertebeleri var. Mutlak kesin icma nakletmiyor. Niye? Fîme alim tu. Bildiğim kadarıyla diyor. Niye? O o kadar da alim fakih var ki onlarla oturup ilmi mütala etmemiş, müzakere etmemiş. İcma bugün o kadar basit ki bir kitapta sadece ecma kelimesi geçsin tamam. O mesele ümmetin ittifak ettiği, icma ettiği mesele gibi algılanıyor. Diyor ki bu ilim ehlinin de Allah'a ve Resulüne karşı edebini gösteriyor. İlim ehlinin Allah'a ve Resulüne karşı edebini. Niye? icma dediğin mi? Hüccettir. Öyle mi? Allah ve Resulün irade ettiği manadır. Ümmet buna ittifak etmiştir diyorsun. İcma dediğin şeyi naklederken İbni Abdülber fîme alimtu diyor. Bildiğim kadarıyla diyor. Onlar ittifak ettiler ki alâ kubûl-i khabeli-l-vâhidil adli. Adalet sahibi adalet sahibi olan bir kimsenin e, haberinin kabul olacağına icma naklettiler. Ve icabul amel bihi onunla amel etmenin vacip olduğuna irsebete eğer sabit olmuşsa ve lem yansuhu gayrahu min eter'in veya icma'in başka bir eser yani başka bir hadis veya başka bir icma onu neshetmemişse bunun nesnine dair bir şey rivayet edilmediyse O haberin kabulüne dair ben icma biliyorum diyor. Alâ hâze cemî'l fukaha fi kulle asrîn. Her dönemden, her şehirden alimler bu mezhep üzereydiler. Minnedunni sahâbeti ilâ yevmina hâze. Sahabeden var olduğumuz güne kadar diyor ki İbn-i Abdülber de Endülüs'te yaşamış. Allah kendisine rahmet etsin. Bugün İngiltere'nin, şey özür dilerim, Portekiz'in başkenti olan Lisbon'un kadılığını yapmış. Lisbon kadısı kendisi. Lisbon'un ismi o zaman da Lisbon'muş. İbn-i hayatını anlatan kitaplarda geçiyor. Lisbon kentinde kadılık yapmış Endülüs devletinde. E, ve o dönemi kastediyor. Diyor sahabeden bu döneme kadar bu anlayış üzereydiler. İllel havariç. Ama hariciler bunu kabul etmediler. İllel havariç ve alttavaifi min ehlil bid'i. Bidat ehlinden olan başkaları haberul ahad'in kabulü noktasında ne yaptılar? İtirazda bulundular ve diyor ki şerrü zimmetün la ta'uddu hilafen bunlar şalit gruplardır bunların ihtilafına itibat edilmez bu hilaf sayılmaz yani aynı şeyi İbn Abdülberr'in haricinde Kurtubi de söylüyor tefsirinde sihir ayetini tefsir ederken Bakara 102 ye. diyor ki sihir hakikatdir insana tesiri vardır kim bunu inkar etmiş İslam tayfeleri arasında Mutezile diyor ki akt ehli Bir şey icma ettikleri zaman işin ehli olanlar bir şey icma ettikleri zaman bidat ehlinin muhalefetine ihtilaf denmez diyor. O yüzden sihir hakikattir, tesiri vardır. Bu konuda da icma vardır. Muhtezili ve Havaric gibi bidat taifelerin ihtilafına itibar edilmez, ona hilaf denmez diyor. Allah kendisine Kurtubî'nde İbn Abdülbennâ rahmet etsin. İşte alimlerin Allah ve Resulü'ne karşı Allah ve Resulü adına konuşurkenki edepleri Bildiklerini konuşmaları, bilmediklerinin dışında da bildikleri kadarını nakletmeleri ve bidat taifelerin, o dönemdeki bidat taifelerin sözlerini sonraki nesillere aktarmaları ki bak bilin aynı dönemde aynı şeyleri konuşan çıkarsa sizin döneminizde de onun adı gene nedir? Bidat sahibidir. Ve e, bu konuda İbni Abdülber diyor ki وَقَدْ اَفْرَدُ لِذَّا الْكَ كِتَابًا مَوْعِبًا كَافِيًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ Haberul Ahad'in hüccet olduğuna dair özel, mustakil bir kitap yazmış İbn Abdilber, Rahimullah ben diyor sırf bu mesele dair elhamdülillah bir kitap e, telif ettim diyor. O kitap da Kitab-u Fi İthbati Haberul Wahid. Haber Ahad'in ispatı noktasındaki şahitler, şahitlikler noktası ismiyle bir kitap telif etmiş. Allah kendisine ne yapsın? E, rahmet eylesin gerçekten ümmetin uzun seneler tartıştığı bir mesele ama altında da gene ıslah ihtilafı yatıyor. Yani işin tabii hakikat olan tarafı da var. Bidat sahiplerinden gerçekten haberul ahad'ı inkar edenler de var. Ama bununla beraber aynı meselede ümmetin arasında haberul ahad'ın keyfiyetini tartışırkenki ihtilaflar var. Bunlar hakiki değil lafzi ihtilaflardır. İslam fakihlerinin kitaplarındaki lafzi ihtilaflarıdır. Bunları böyle bidat ehli gibi büyültüp, bidat ehli gibi bunlar üzerine düşmanlık, buğz ve buna benzer şeyler bina etmek, bunlar bizim mezhebimiz sünnet sahiplerinin mezhebi değil, bunlar bidat sahiplerinin mezheplerindendir kardeşler. Kita kitaba dair yapılacak önemli mukaddimelerden bir başka nokta da kitabın faziletiyle alakalıdır. Yani neden biz bu kitabı seçtik o kadar kitap arasında? Daha önce de defalarla zikrettiğim üzere, Biz bu kitabı seçtik ki bu kitap yeryüzünde yazılan ilk hadis kitabıdır. Yeryüzünde yazılan ilk hadis. Ama hadis kitapları farklı keyfiyetlerdedir. Mesela İmam Malik muvatta'yı ne olarak yazmış? Fıkıh bablarına bölerek hadisleri toparlamış. Zaten kitab-ı başlayacak ve bununla alakalı şeyleri getirecek. Bununla alakalı bölümleri getirecek ve bölümlerin altında da hadisleri getirecek. İmam Mali'nin muvattası daha çok bir fıkıh kitabıdır o yüzden. Hadis kitabı olma özelliğinden daha ziyade bir fıkıh kitabıdır. Bununla beraber fıkıh işleyeceğiz biz. Tabii itikat da gelecek. İman babları var fıkıh kitaplarında da. Yani öncekilerin yazdığı fıkıh kitaplarında itikat da vardı. Bugünkülerin gibi sadece abdest, namaz, oruç, zekat değil. Şimdi yazılan fıkıh kitapları bu meseleleri anlatıyor. Oysa ki Selef yazdığı zaman ve Selef'in yanından tabi olan müteahhinin fakihler yazdıkları zaman neyi de göz önüne alıyordular? Itikat. itikat meselesini de göz önüne alıyorlardı. O yüzden bu kitap bu manada ilk hadis kitabıdır ama bu keyfiyetteki ilk hadis kitabıdır. Sadece hadislerin rivayet edildiği kitap olarak değerlendirmek istiyorsak İmam Müslim'in sahihini göz önüne almamız lazım. Çünkü Müslim hadisleri babları koyduktan sonra bablarla alakalı olarak rivayet etmiştir ve hadisleri parçalamamıştır. Oysa ki İmam Bukhari'nin sahihi de İmam Mali'nin muvattası gibi fıkıh kitabıdır. İmam Bukhari birçok hadisi parçalamıştır. Bab başlığı açmıştır, fıkhını ortaya koymuştur. Altına bu fıkıhı ispat edecek hadisin bir parçasını koymuştur. Başka bir yerde başka bir parçasını koymuştur. O yüzden İmam Malik muvattası bu baptan İmam Bukhari'nin sahihine ne yapmaktadır? Benzemektedir. Dolayısıyla biz muvattayı seçtik. Çünkü dediğimiz gibi Malik Medine ehlindendir. Hadisin merkezindendir. Allah kendisine rahmet etsin ve dört imam arasındaki ilk iki imamdan bir tanesidir. Şimdi Ebu Hanife ile aynı asırda olduğu için onunla alakalı da rivayetleri aktaracağım. İmam Malik Rahimoğlu'na ilk ders verdiği zaman Medine'de 17 yaşındadır. Ve 13 yaş kendisinden büyük olan Ebu Hanife Medine'ye gelip kendisiyle ilim okumuştur ve kendisiyle ilim mütalaa etmiştir. Malik 17 yaşındayken. Ebu Hanife ondan 13 yaş büyüktür o. O zaman bunlar da kitaplarda rivayet edilmektedir. Ve dediğimiz gibi İmam Malik sahabe torundur. Ve İmam Malik Rahimeoğlu'na Medine ehlinden olduğu için Medine ehlinin amelinde biliyordu ki onlar kimdiler? Peygamberin arkadaşlarının çocuklarıydılar. Gece gündüz peygamberle oturmuşlar, kalkmışlar aleyhissalatü vesselam. Gece gündüz onunla yemiş içmişler öyle mi? Şimdi benim dostlarım, kardeşlerim, ashabım var. Ben onlarla oturup kalkıyorum gece gündüz. Yiyip içiyorum. Beni en iyi tanıyan kim olacak? yanındaki insanlar olacak değil mi? Onların çocukları, onların aileleri. Öyle mi? Dolayısıyla bu akli ve fıtri bir gerçek. Medine ehlinin yolunun diğer e, toplumların yolundan daha isabetli olabileceğine dair bir kanaat ki, Maliki mezhebi için Medine ehlinin ameli de hüccettir. O tartışılmıştır hani doğru mudur, yanlış mıdır diye. O da gene dediğimiz gibi lafzi ihtilaflardandır. Yani hüccetin Allah velesinin sözü olduğu ve icma olduğunu zaten biliyoruz. Geri kalan meselelerin hüccet oluşu kıyastır, istihzandır, Medine ehlin ameldir. Bunlar hep fakihler arasındaki usulü fıkıh kitaplarındaki lafzi ihtilaflardan başka bir şey değildirler. Kitabın faziletine geçmeden önce malim biraz faziletinden konuşmak lazım. İbni Abdülber Malik hakkında da çok rivayette bulmuş. Hep senetleriyle naklediyor. Senet okumayacağım. Mesele uzamasın diye. Abdullah İbni Vehb'den şunu naklediyor. لَوْلَا أَنْ يَدْرَقْتُ مَالِكًا وَالْلَيْثِ لَدَلَلْتُ Eğer Malike ve Leyse ulaşmasaydım diyor, ben o zaman sapıtacaktım diyor. Allah hamdolsun Allah beni onlarla tanıştırdı ve hakkı hakikati ilmi onlardan aldım diyor. Gene bu Cafer el-Eylide şu söylediği nakledilmiş. O diyor ki ben İbni Vehb'den işittim ki diyor sayamayacağım kadar mala ahsa, sayamayacağım kadar işittim ki Lâlâ enne Allâh enqaznî bimâlik ve'l-leyth illâ dalaltu. Allah beni Malik'le tanışmakla, Leys'le tanışmakla, onlardan ilim almakla şereflendirmeseydi, beni korumasaydı ben şüphesiz sapıtacaktım ilim okuduktan sonra. Maalesef bugün birçok insanın da ilim okurken sapıklığa girmesinin, ilim okulurken farklı noktalara girmesinin sebebi nedir? Ehli olan insanlarla tanışmayışları, ehli olanlardan bu ilmi talep etme etmişlerdir. Birazdan gelecek neden Malik nasıl ayırıyor? Nasıl ehliyet nasıl çıkar ortaya? Malik'in güzel sözleri var. Diyor ben Medine'de birçok insanla ilim almadım. Onu da açıklayacağız inşallah. Abdurrahman İbn Mehdi diyor ki İmam Ahmed bin Hanbel'in hocasıdır kendisi. Abdurrahman İbn Mehdi diyor ki E immetun nas fi zamanihim 4'tun. İnsanların zamanındaki imamları 4'tür. Sufyan et-Tebri bil Kufe'deki imamları Süfyan'dır. Tabinin büyüklerinden, sahabeyle karşılaşmış sahabenin talebesidir Süfyan-ı Sevri. Allah kendisine rahmet etsin. Amin. Ve Malik bil Hicaz, Hicaz bölgesinde, aşağı Arabistan'ın alt tarafında Maliktir diyor insanların imamı. Ve el-Evza'i bi-Şam, imam Evza'i de Şam'ın imamıdır zamanında. Ve Hamad İbni Zeyd de Basra'nın zamanında imamıdır diyor. İmam Mali de burada ne yapmış bu rivayette? Gene ölmüştür kardeşler. İmam Malik'ten bir söz. Senediyle İbn Abdülver naklediyor. Diyor ki: "Lakad teraktu cemaate min Medine. Ma akhadtu anhum min el-ilm şey'en." Ben diyor Medine'de koca bir cemaati terk ettim onlardan ilim almadım diyor. İmam Malik rahimeullah. Ve innahum şüphesiz onlar limen yukhadu anhum el Kendisinden ilim alınan adamlar o dönemde. Ve kanu asnafen onlar sınıflar halindeydiler. فَمِنْهُمْ مَنْ كَنَ كَذَّابًا فِي غَيْرِ Adam ilminin dışında yalancıydı. O sınıflardan bir tanesi buydu. تَرَكْتُهُ لِكَذْبِهِ Yalancılığı sebebiyle ondan ilim almayı ben terk ettim diyor. وَمِنْهُمْ مَنْ كَنَ جَاهِلًا بِمَا عِنْدَهُ Öylesi de vardı ki ilmi taşıyordu, yanındaki ilimden cahildi. Okuduğu ilmi fıkh edememişti, fehm edememişti. Yanındaki ilimden cahildi. Falem yakun indi müd'an lil'akhz anhu li cehlihi taşıdını cahili olduğu için ben ondan da üzerindeki ilmi almadım diyor. Ve min ve minhum men kane yedinu su'in de vardı ki kötü görüşleri mücerret akılları kendilerine mesep ediniyodular onlardan da diyor ben ilim almadım koca bir cemaati terk ettim nedeniyle diyor. İbrahim İbn Munzir rahimeullah diyor ki fezekertu hada'l hadis Öncesinde hadis naklediyor. Ben bu hadisi diyor Limutraf ibni Abdullah'a zikrettim. Fakale dedi ki Eşhedü ala malik lesami'atuhu yakul. Vallahi ben şahitlik ederim ki malik şöyle diyordu diyor. Edrettü bihazel beled. Bu beldede Medine'de ben ölelerine ulaştım ki Meşikata ehli fadlin ve salahin yuheddithun. Hadislerden, ilimden haber veren fazilet ve salah sahibi şeyhlara ben ulaştım diyor. Ma <mâ> semi'tu min ahadim minhum shay'an şey qat. Onlardan hiçbir şey dinlemedim diyor. O kadar ilimden konuşan vardı, hiçbirinden hiçbir şey dinlemedim diyor. Qila lahu lima ya Abu Abdullah? Onun künyesi de Ebu Abdullah İmam Ahmed Kibi. denildi ki niye ey Ebu Abdullah? Kal kanu la ya'rifuna ma yuhattisun. Haber verdiklerini kendileri bilmiyorlardı anılıyor. Yani bu ne demek? Ilmi taşıyor, taşıdığı ilmi fıkha dememiş, Müjerrat sadece akılla bir şeyler anlamış o adamdan da ilim alınmaz diyor İmam Malik rahimehullah. Bunun açık göstergelerinden bir tanesi şudur. Mesela çokları rivayet ederler ki Malik ömrünün sonuna doğru ömrünün sonuna doğru mescide çıkmamıştır İmam Malik rahimehullah. Ve o dönemin vakasını okuyanlar dönemin halifesinin yaptığı zulümleri ve o dönemdeki yayılan bid'atları kafalarına getirdikleri, akıllarına getirdikleri için demişlerdir ki İmam Malik halifeyi ve halkı tekfir ettiği için cuma ve cemaate çıkmamıştır demişlerdir. Oysa ki iş şatibinin dediği gibidir. Diyor ki Allah ona rahmet etsin. İmam Malik diyor bu bidat sahiplerini tekfir ettiğinden değil. İmam Malik rahimoğulla ömrünün sonuna doğru yaşlılığı sebebiyle idrar tutamadığından mescidi pisletmemek için ne yapıyordu? Mescide cumaya ve cemaate çıkamıyordu diyor. İşte bunu bilmeyen çok insan zannediyordular ki diyor Malik ömrünün sonuna doğru cemaate çıkmadı rivayetinden ne anlıyordular? O öbür bozuk anlayışı anlıyordular. İşte bunlar ilmi taşıyan, taşıdıkları, haber verdikleri şeyi bilmeyen, anlamayan insanlardır. Allah bizi onlardan kılmasın Selefin nakillerini irdeleyen, Selefin nakillerini okuyan insanlar olarak. Gene Bişir İbni Ömer'dan, Amr'dan naklediliyor ki o diyor ki Seel tüm Malik ibn Anes an Raciulin İmam Malikten diyor bir adama sordu. Dedim ki, ey Malik, şu adam nasıl biridir? Hel ra'ı'tahu fi kutubi. Dedi ki, o adamın adını benim kitaplarımda gördün mü Kutula? Dedim ki, hayır. Gal levken esikatun le ra'ı'tahu fi kutubi. Eğer Sika bir adam olsaydı benim kitabımda rivayeti olurdu diyor. Yani Malik uzun seneler bunları araştırmış kim Sika yani güvenilir kim güvenilir değil. Bunları araştırıp belirledikten sonra ne yapmıştır? İmam Malik Rahimeoğlu kitabını öyle telif etmiştir. Az önce söylediğim gibi 40 senede tamamlamıştır. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi 40 senede Kur'an'ı hıfz etmiştir. Selef hangi ilmi aldıysalar bütün ömürlerine yaymıştırlar aldıkları ilmi. Ve o meselede mütemekkin olmuşlardır. Ve İmam Malik Rahimeoğlu <gülüyor> az önce naklettiğim rivayette olduğu gibi ömrünün sonuna doğru bazı hastalıklar geçirmiştir. Bunun sebebi de güzel kardeşler dönemin halifesi Mansur'un kendisine yapmış olduğu eziyetlerdir. Allah İmam Malik'e rahmet etsin zühd kitaplarında kendisinden bir söz nakledilir ki kim bu hak olan ilmi taşıdıysa insanlar ona eza etmiştirler diyor. Ve bela ve fitne onun kaçınılmazı olmuştur diyor. Kim hak olan bu ilmi sırtına aldıysa onu taşıyacaksa bela ve musibet onun kaçınılmazı olacaktır diyor. Nitekim bugün de her kim bu yükün hak olan ilmin altına girer onu taşımaya kalkarsa belalar ve musibetler de ondan ayrılmaz bir hakikat olur Elhamdülillah ömrünün sonuna doğru Halife Mansur, Emevi Halifesi Halife Mansur yaptığı ayıbı yanlışı anlayıp İmam Malik'ten özür dilemiştir. Aynı Halife Mansur Ebu Hanife'ye de kadılık teklif etmiştir. Kadılığı kabul etmediği için o dönemde Kufe tarafında, Kufe bölgesinde iki rivayet vardır. Bir rivayete göre bırakmıştır işkence yaptıktan sonra ondan sonra ölmüştür. Diğer rivayete göre de işkence altında vefat etmiştir. Allah en doğrusunu bilendir. Yine İbn -i Mehdi diyor, İmam Ahmet bin Hanbel'in hocası Abdurrahman İbn Mehdi Ennehu sueyle men alem Malik evu Abu Hanife Ona sormuşlar, Malik mi çok biliyor Ebu Hanife mi çok biliyor Hatta bir rivayet vardır, Ebu Hanife le oturduğunda İmam Malik terleyerek çıkmış, demişler İmam ne oldu, ter, kan ter birbirine kaçmış, kolay mı demiş yani Ebu Hanifeyle tartıştık demiş oturmuşlar, ilmi mütalaa etmişler edepleriyle beraber Tekfire birbirlerini ulaştırmadan, edepleriyle beraber içtihatlarını ortaya koyaraktan, fıkıhlarını ortaya koyaraktan. Ve gerçekten çok büyük münazaralar yapmışlar. Kendi rücu ettikleri yerler olmuş. Birbirlerinin içtihatlarına tabi oldukları yerler olmuş. Ve o zaman İmam Malik Ebu Hanife için söylemiş ki Vallahi şu adam dese ki şu dağ altındandır onu ispat eder demiş. Yani o kadar Ebu Hanife fıkıhta ve akılda zekiymiş. Ama e, İmam Ahmed'in hocasına soruyorlar. Abdurrahman İbnül Mehdi'yi de soruyorlar. Kim daha çok biliyor? Ebu Hanife'nin Malik mi? Diyor ki, Malik alemu min ustazı Ebi Hanife. Diyor ki, Malik Ebu Hanife'nin hocasından daha iyi bilir diyor. Yani bırak Malik'ten şey Ebu Hanife'den daha iyi bilmesini. Kimdir Ebu Hanife'nin hocası? Ha, ha, Hammad İbni Ebi Süleyman. Ebu Hanife ondan ders almıştır. Diyor ki, o onun hocasından daha çok şey biliyor. Kaldı ki talebesinden çok şey bilmesi. Tabi bunlar e, nakildir kardeşler nakle girersek selefin birbirini övdüğü ve eleştirdiği o kadar nakil var ki o zaman Ebu Hanife hakkında becel diyenler, Ebu Hanife sapık diyenler şimdi İbn Abdülberden söz gelecek. İbn Abdülber diyor ki kim diyor Ebu Hanife'yi tanediyorsa diyor, o diyor sapıktır onu dinlemeyin diyor. Ebu Hanife'ye Allah rahmet etsin. O diyor birçok ilim sahibine ilim vermiştir diyor. Hep çelişkili nakiller baktığınız zaman. Niye? Çünkü Ebu Hanife'de bir ilim talebi, talebi dönemi olmuştur. Ve kendisinin ifade ettiği üzere son beş senesi olmasaydı helak olacağını söylemiştir. Son dönüp dönmediği de o da farklı çeleşkili rivayetler söz konusudur. Yani alimlerin birbirini taan ederken, eleştirirken ki söyledikleri sözlerin hangi dönemlerine ait olduğuna dair elimizde ne yok? Karine, işaret, vakaya dair tek bir bilgi mevcut değil. Öyleyse geçmişin birbirine yaptığı övgüler, geçmişin birbirine yaptığı yermeler... Bunları çok çok oturup konuşmak, tartışma meseleleri kılmak ancak bidat sahiplerinin işlerinden olacaktır kardeşlerim. Ebu Davut Es-Sicistani diyor ki malin faziletinden konuşurken kimdir Ebu Davut Es-Sicistani? Bu Ebu Davut var ya sünnenin yazarı. Sicistan'dandır. Es-Sicistani dediği zaman odur. Kimin talebesidir o? Ahmed bin Hanbel'in talebesidir. Semiyatü Ahmed ibn Hanbel. Ben ondan işittim ki diyor. Ders okumuş, talebelik yapmış Tabi bu arada e, İmam Şafii Malik'ten iki kere okumuştur muvattayı. Ezberleyip arz etmiştir kendisini. İmam Şafii İmam Malik'ten iki kere muvattayı okumuş. iki kere ona muvattayı arz etmiştir. E, böyle de bir bu kitabın fazileti vardır. Bu ümmetten dört büyük imamın iki tanesinin iki kere ders yaptığı öyle değerli kıymetli bir kitaptır. Allah bizi onların e, ilimlerinden faydalanan, onların ulaştığı mertebelere ulaşanlardan alakası. Diyor ki Malik İbni Enes etba'a min sufya'a. Yani Malik diyor, Süfyan'dan daha şeydir. Tabi olunmaya daha müstehaktır, daha şeydir. Hani bu ilimdeki derinliğini anlatmak adına bunu söylüyor, onu övmek adına söylüyor. İbn-i de diyor ki, bu kadar nakli senetlerle rivayet ettikten sonra diyor, El-Akbar fi İmâmeti Malik, Malik'in imamlığı hakkındaki haberler ve hıvzihi ve itkanihi ve ver'aihi, Onun takvası, onun işte hfzı vetefebutihi akteru min an tuhsa sayılamayacak kadar çoktur diyor. Vakat ellefennas fi fadailihi kutuban kethira insanların çoğu onun faziletleri hakkında farklı kitaplar telif ettiler ve inne ma una ben burada bazılarını zikrettim diyor. Fukara min akhbarihi dalalatun ala ma siwa yani buradan seçtiği e, ihtilaf olmayan en sahi kabul edilen en racih olabilecek, en muteber olabilecek nakillerini ne yapmış? E, nakletmiş. Gene e, muvatta'nın faziletine dair İmam Şafi'den söz nakledilmiş ki İmam Şafi'den ben şöyle söylediğini Harun İbni Said el-Eyl'i nakletmiş. Diyor ben Şafi'den işittim ki ma kitabu اَكْثَرُ سَوَابًا بَعْدَ كِتَابِ اللّٰهِ مِنْ كِتَابِ مَالِكِ yani muvatta. Allah'ın kitabından sonra en sahih, en doğru en isabetli kitap Mali Muvatta'sıdır diye İmam Şafi Rahimullah söylemiştir. O yüzden biz bu kadar kitap arasında yeni programımız olarak, yeni ilim e, barınamecimiz yani programımız, hedefimiz olarak neyi seçtik? İmam Mali Muvatta'sını seçtik. Tabi inan Allah şahittir. Yani mukaddimeye dair uzatsak o kadar uzar ki e, Mali Muvatta'sı normalde Türkçe yapılan baskılarda tek cilt veya iki cilt olarak sabittir. İbn Abdülber 16 cilt Sadece şerh düşmüş ona. Bizim ömrümüz tek tek kelimeleri, her kelimeleri üzerinde durmaya yetmez. Biz gücümüz yettiği kadarı bunlardan öz olan, meseleyi anlamamıza dair bize faydası olanları zikrettik. İnşallah bir dahaki dersimizde Allah nasip ederse, takdir ederse, ilk bab olan Kitab-ı Salah ile birlikte inşallah dersimize devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinde, bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır. Och jag tror att jag har en aning om att jag har en aning om att